Başbakanın buyursun daha gitsin uyarı sonlarından polisin Leyla Zana'nın evini basması zorbalıktır. 12 yıl önce de DGM savcısı Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı'nın evini basmaya kalkmıştı. O zaman da merkez medyadan alkış sesleri yükselirken şiddetle karşı çıkmış, gece yarısı eşkıya kovalar gibi kapıya dayanıp zorba cahaneğe girmeye kalkışan savcıyı eleştiren bir yazı yazmıştım. Faziletçiler henüz mağdur cephedeydiler. Hemen Kavakçı'nın evine koşmuş, savcının dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin evini basarak bizi dünyaya rezil ettiğini söylemişlerdi. Parti yöneticisi Bülent Arınç bu partimiz aleyhine tertiplenmiş bir komplodur demiş, meclis başkanından özür dilemesini istemişti. Arınç bugün başbakan yardımcısı, BDP meclisten özür bekleyen tarafta. AK Parti ise dokunulmazlığı olan Leyla Zana'nın evinin da kınamak şöyle dursun emreden pozisyonda. Aslında bir milletvekilinin evinin basılmasına karşı değiller. Karşı oldukları kendi evlerinin basılması. Aslında parti kapatmaya da karşı değiller. Karşı oldukları kendi partilerinin kapatılması. Yargıya artık kendi partilerini kapatamayacak şekle sokar sokmaz BDP'nin kapatılması için polise yargıya yol gösteren demeçler vermeye koyuldular. Onlar da mesajı aldı ve ev baskınlarına tutuklamalara başladı. Aslında tutuklu yargılamaya tutukluluk sürelerinin uzunluğuna karşı değiller. Kendileri tutuklu olmadığı sürece aslında DGM'lere de karşı değillerdi. DGM'leri kontrol edemediklerinden dertliydiler. Nitekim DGM'ler kapatılıp yerine hükümet kontrolünde özel yetkili sivil DGM'ler kurdular. Yargı bağımsızlığından da yana değillerdi. Yargının kendilerine bağımsız olmasından rahatsızlardı. Yargı teslim oldu, mesele halloldu. Aslında askerin siyasete müdahalesine karşı değiller. Askerin kendileri aleyhine siyasete müdahalesine karşılar. Öyle olsa Genelkurmay Başkanı Kürtçe eğitim olmaz dediğinde paşam siz bu işlere girmeyin derlerdi. Demediler. Aslında Kürt sorununda askeri çözüme karşı değiller. Karşı oldukları savaşırken askerin güç kazanmasıydı. Genelkurmayı kartı eder etmez Kürt çözümünde baskı yönelimlerine geri döndüler. Dersim'den dolayı özür dilerken Dertleri Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaktı. Gerçekten Dersim'in acısını çekiyor olsalar dere katliamından sonra bölgeye gidip halktan özür dilerlerdi. Tersine Genelkurmayı tebrik ettiler. Kendi okudukları şiirin yargılanmasına karşılar ama piyasaya çıkmamış bir kitabın suç unsuru sayılmasına itirazları yok. Basında tekelleşmeden değil tekelin kendi tarafından kurulmamış olmasından şikayetçiler. Nitekim o tekeli kırıp kendi tekerlerini kurmaya başlayınca rahatladılar, o konu kapandı. Hasılı dün kendilerine yapılmasından şikayet ettikleri ne varsa bugün rakiplerine yapmaktalar. Muhalefetteyken adalet istiyoruz diye diye karşı çıktıkları her konuda çifte standart uygulamaktalar. Adaletle Kandırma Partisi.